5. İstihbar ve tövbenin tam yanık bir kalple huzur içinde estağfirullah lafzı ile olması lazımdır. Bu istighfardan şunu itikat eder. Saadatların vasıta oluşları ve himmetleri sayesinde bir de istighfarla kalbimdeki pas ve kir yok oldu. Şimdi kalbim feyz almaya kabiliyetli oluverdi. 6.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 Derdini dinlerler. Onlardan üstadının kendisine lütufta bulunmasını istirham eder. Ayrıca onlardan da himmet diler. b. Aynı keyfiyetle 2. Fatiha'yı Şeyh Abdülhalid Gücdevani ve İmam Rabbani'nin ruhlarına c. 3. Fatiha'yı Mevlana Halid Şehrezuri ve Şeyh Abdullah Şimezdini'nin ruhlarına d. 4. Fatiha'yı Seyyid Şeyh Taha Şimezdini ve Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvasi'nin ruhlarına e. Beşinci Fatiha'yı Üstad Şeyh Abdurrahman Tahi'nin ruhlarına okur. KADDESALLAHU ESRARUHUMUL Ali Haşiye 2 Şeyh Fetullah Kudsesi ruh zamanında Fatiha adedi bu kadar imiş. Şimdi o kolda sekize kadar yükselmiştir. Bizce bir Fatiha üç İhlas-ı Şerife'yi Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şahı Nakşibend'in ruhlarına hediye etmek, sadece onlardan yukarıdaki keyfiyetle himmet istemek kafi gelir. Metin 7. Ölüm Rabıtası Keyfiyeti şöyledir. Şüphesiz sadatların himmet ve feyzleri hazır, kendileri de vasıtadırlar. Kalbim de feyzin kabulüne kabiliyetlidir. Lakin, mal, evlat,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 Yalnız Allah Teala'nın Cenabına yönelmektir. Allah Teala'ya yönelmeye layık olduğunu idrak eden salik bu andan itibaren haliyle başkasından yüz çevirir. Ona yönelir. Ayrıca onun sevgisinin zirvede olduğuna inanan şüphesiz haliyle onun sıfatını bilmeyi ve ona kavuşmayı şiddetle arzular. Halbuki mehabbeti, onu görmeyi, onunla mücahaneseti, onunla buluşmayı gerektirir. Bu da sıfatının bilinmesi ve onu sevmekten başkasıyla mümkün olamaz. allah Teala'nın hakkında onu bilmekten ibaret olan marifet, sıfatlarının bariz olarak keşfedilmesidir. Şöyle ki salik sıfatlarının hükmüne bağlanır. Ta ki günahlara çarpılması anında onun azabının şiddetini şüpheyi kabul etmez inançla hisseder. Haşiye 4 Sevgi bağındaki itikadi ölçüleri ezberlemek gerekir. Çünkü Allah Teala ve Resulü'nün sıfatlarını bilmeyene zikir esnasında şeytan musallat olur. Şeyh Hazretleri yukarıda işaret etti ki şeytanın tasallutundan kurtuluşun çaresi Allah Teala'nın sıfatlarını bilmektir. Her şeyden önce bilmelidir ki Allah Teala görünmez. Hasılı tabi kanunların ve olayların hepsi allah Teala'nın esmasının gerektirdiği ve esmasına bağlanan hükümleridir. Her şeyin hakiki faili O'dur. Metin Ve bu sayede nefsini dizginler. İşlediği birçok kebairden dolayı ümitsizliğe girmez. Onun rahmet ve merhametinin şiddetine inanır. Diğer taraftan, iyi hal ve hareketlerini gördüğünde de iftihar etmez. Bu keyfiyeti bilmesi ve inanması ancak taklidin dışında kamil imana Ve imanın ilmil yekinden aynel yekine Ondan da hakkal yekin derecesine ulaşmasına bağlıdır Zira kupkuru taklit halinde olanın imanı ve zikri gaflet halinde olur Kendisi gayrılık ve ayrılık halinde olanın muhabbet ve marifeti de hasıl olmaz Şu halde insan bir kamil, mükemmel, muhib, arif ve hatta çok zeki ve bilgin bir şeyhin tarikatine girmek mecburiyetindedir. Ta ki o kamil insan, müridini beraberinde yolda götürebilsin. Ve müridi de ona uyabilsin. Onun işaretlerinden hakikate kavuşsun. Ona ittiba etmesiyle de marifet ve mahabbeti tahsil etsin.